1. destek projesi özel yayındayız. Saat 14.15. Deminki müthiş koşturmacıya katıldığınız için bizimle birlikte çok teşekkür ederiz ve haber geldi şu anda 89 kişiyiz. İlk gelecek destekle bugünün 90. desteğine ulaşmış olacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, müthiş bir şey. Benden de çok önemli bir mesaj var. izin verirseniz onu şimdi okumak istiyorum. Yeni geldi. Esra Mungan'dan mesaj var. Samunga'nın kim olduğunu e, hatırlıyordur. Bütün dinleyicilerimiz ve bütün Türkiye'nin okurları son e, akademisyen barış için e, bildiri imzalayan akademisyenlerden tutuklanan dört kişiden, yani daha doğrusu e, biri yurt dışında olduğu için üçü tutuklanan akademisyenlerden Boğaziçi, öğretim, e, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Daha bu sabah kendisinin tecritte olduğu haberini de Okumuştuk, cezalandırdı, cezalandırılma kabilinden yani görüşlerinde ısrar ettiği için, barış görüşlerinde. Şöyle diyor Esra Mungan. Sevgili Açık Radyo, iki sokak ötenizdeki evimizden sizi sinyal gücü yetersizliğinden dinleyemezken, gelin görün ki devletin ceverutluğu sebebiyle bulunduğum Bakırköy, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Radyoyu güzelce dinleyebiliyorum. Bu da hayatın bir cilvesi olsa gerek. Şu an destek haftanızda olduğunuza göre bu vesileyle dinleyen herkesi bu nefis ve nefes aldıran radyonuzu dinlemeye davet ettiğimi aktarmanızı istiyorum. Çok sevgiler Esra Mungan gözlerimizin olduğunu da itiraf etmeliyim. O sevgili Samungan biz de seni çok seviyoruz ve bir an önce özgürlüğüne kavuşmanı ve derslerine çocuklarının başına dönmeni arzlıyoruz bu hukuksuz ve zalim uygulamanın bir an önce bitmesi dileğiyle. Evet çok teşekkür ederiz. Ayrıca da dünyadaki büyük şeylerin bilim dünyasının sayılı önemli isimlerinin de sabah daha erken bir saatte programımızda kısa açık gazetede de okumuştuk bilim dünyası ayağa kalktı diye Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmen şetinde 62 ülkeden 1406 akademisyenin bu barış bildirisine imza atan meslektaşlarına destek oldukları haberini de vermiştik. ...yani bilim dünyası ayağa kalktı diyor haklı... ...çünkü aralarında... E, ...bizim bile tanıdığımız çok sayıda... ...önemli düşünürün, tarihçinin... ...yazarın bulunduğu akademisyenlerden... E, ...birkaç ismi de verelim... ...Noam Chomsky'nin, David Graeber'in... ...Esra Özyürek, Etienne Balibar... Gilbert Aşkar, Jayati Gauche... ...Martin Van Brunessen... Michael Ash gibi çok önemli e, isimlerin de imzaladığı ve cadı avına son verilmesini talep eden tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılmasını, görevden uzaklaştırılan akademisyenlere de görevlerinin derhal geri verilmesini talep eden mesajı da okumuştuk. Buna da tümüyle katılıyoruz. Evet, evet şimdi... özel yayın devam ediyor. Az önce de anons etmiştik. Şu Bu anda. iki anlamda breaking news'du. Yani hem Esra'nın bize gönderdiği harika mesaj... ...hem de onun gerisinde arkasında biz doldurmak, haberle doldurmak durumunda hissettik kendimizi. Evet, Altuğ Güzeldere stüdyonun içinde, canlı yayın stüdyosunda hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Evet... <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğiz bi, bi, bi, biraz valla kendimi tuhaf hissediyorum fark ettim ki ben şimdiye kadar e, radyoya sadece güneş battıktan sonra gece saatlerinde geliyordum <gülüyor> e, gün ışığında ge geliyor olmak böyle bir benim saatim değilmiş gibi e, tuhaf ama hoş bir his verdi evet eh, top e, sizde devam edelim valla Yani şey Leonard Cohen ve Bob Dylan konuşmayalım. Bugün daha bir iş olarak Açık Radyo üzerinden biraz 20 yılın serüveni ve destek özel yayını ve bu destek projesinin aslında nasıl bir his verdiğini de birazcık konuşalım birlikte olmanın. Evet, kendi kendime düşünüyorum birkaç gündür. Açık Radyo nedir? bize ne ifade eder, hayatımızda nasıl bir yer kaplamaktadır, doldurmaktadır diye. Hani o Steve Jobs'ın şeytanın var. Siz insanlara öyle bir ürün sunun ki o güne kadar hiç ihtiyaç, böyle bir ihtiyacımız yok diye düşünürken o onlar için bir ihtiyaç olsun. Tabii oradaki tamamen ticari bir mantıkken buradaki Son derece şey kültürel tarafı olan bir olay. Ee, gerçekten açık radyosuz bir Türkiye hayatı veya bir, bir hayat artık neredeyse düşünmez düşünemez durumdayız. Aslında dün bir, bir arabayla bir yerden bir yere giderken Güler Yücel Hanım'la yaptığınız <gülüyor> o çok hoş konuşmanın son dakikalarını dinledim. Galiba en iyi tanımı kendisi yaptı. Açık radyo o ağı delen balıktır. İlk delip, ilk fırlayıp giden ve takip edilen balıktır diye nefis bir benzetme yaptı. Aslında ben kendisinde de mükemmel bir radyocu enerjisi aldım diyeyim. Kendisini e, bir program yapmaya davet edesim geldi. Evet, Doğru gerçi musun? uzakta yaşıyor ama belli olmaz. Belli olmaz. E, açık radyo nedir, ne yapmaktadır, nereye ilerlemektedir? Bir yandan daha yatakıyor radyomuz da işte zamanla ilerliyor. E, şöyle gibi gelmeye başladı bana sanki açık radyo ile Türkiye adeta böyle bir makasın iki açılmış ucu gibi sanki zıt yönlere girdi biraz son yıllarda. Yani Türkiye ne kadar... ...hani vasatın... ...egemenliği altında... ...farklı seslerin... ...duyulmaz olduğu... ...farklı renklerin görülmez olduğu... ...kazara görülenin de... ...sesinin kısıldığı... ...kesildiği bir ülke oluyorsa... ...Açık Radyo'da... ...sanki ona inat... ...bir o kadar... ...renkleniyor, çeşitleniyor... Hiçbir bu radyoda programcılıktan manevi olanın dışında bir menfaati olmayan bin küsür kişi... ...evet aynı anda değil ama başından beri... ...okuyorlar, çalışıyorlar, derslerini, ödevlerini yapıyorlar. Geliyorlar burada bize bir şey anlatıyorlar. Hiç açık radyoyu açıp da boş bir şey duyduğum içinde bir bilgi olmayan... Tabiri caizse pr proteinsiz bir şey e, duy, duyduğum olmuyor. Bu da e, hepimizin hayatlarını zenginleştiriyor doğal olarak. Evet harika doğrusu. Yani şey ağa delen balık deyince belki yeni bir o balığın yeni bir A kurmakta olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sefer kendi şeyini de alemini evet. kapsayan bir ağa. Örme çabası içindeyiz. Kimseyi hapsetmek için değil... <gülüyor> ...bir arada tutmak için. Doğru. Ee, bu, bu anlamda da aslında... ...son günlerde sıkça yayınlıyorsunuz... ...bu yaklaşık... ...20 yıl önceki ilk açık radyonun... ...açılış manifestosu... ...oradaki öngörülülüğe de... ...şapka çıkartmamak... ...mümkün değil çünkü şey... ...hani... ...20 yıl önceye baktığım zaman aslında... O manifesto bugün daha da haklı olmuş durumda. Daha da e, önemi ve haklılığı, doğruluğu ortaya çıkmış vaziyette. E, dolayısıyla çok doğru bir öngörüyle, doğru bir perspektifle başlamış. Bu arada şeyin telefonun çaldığı zaman burada duyuyor olmamız lazım değil <gülüyor> mi? Yani deminden beri... Ama bir, dinliyorlar bir, şimdi. Bir, bir kere bile e, te, telefon sesi duymamış olmamız arayan olmadığındandır. Evet ama lütfen telaşlanmayın. Şu anda dinliyorlar. Ee, getirdiğiniz parçayı çaldığımız anda da biliyorum ki dinleyicilerimize güveniyorum ve inanıyorum. Çünkü hep böyle yapıyorlar. Telefon çalmaya başlayacak. Ne, ne çalıyoruz bu ee, arada? ...müsaade varsa kendi Aynen. programımıza bir <gülüyor> <gülüyor> e, küçük şey yapıyor olalım. Ko koltuk çıkıyor olalım. Bob Dylan dinleyeceğiz. Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee. Evet ama lütfen e, şimdi te telefonda kendi sesinizden bir söylerseniz sadece telefonu yetebilir. Evet açık radyo dinleyicileri lütfen eller tuşlara, telefonlara... 212 343 41 41'den aramanızı bekliyoruz.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 Man -man -ka -ka gitmeden önce bir fincan kahve daha Babdalından dinledik altı güzel derinin bizim ve dinleyici destekçilerimiz için destek isterken çaldığı bir parçaydı aslında ve dediğim gibi dinleyicilerimiz de o sırada aradılar hatta iki at doluydu bir sanırım desteğini yaptı bir at şu anda hala dolu Valla kimlerin aramış olduğu isim listesini alıp ona göre <gülüyor> soracağım yani. <gülüyor> <gülüyor> hesabını değil mi? Evet. Evet, devam edelim. Açık Radyo konuşmak bizim için büyük bir keyif. Evet ve deste dinleyicilerimizin desteklerinin de sayesinde... ...hani inşallah Açık Radyo... ...daha çok uzun süreler açık olacak. Bugünlerde bu böyle hep aklımdan şeyler geçiyor. Geleceğin tarihçileri acaba bu, bu günleri nasıl yazıyor olacaklar diye. Tabii umarım geleceğin tarihçileri olabilecekler. Önce <gülüyor> or oradan başlayayım. Hani bir <gülüyor> şey vardı. Af Afrika'da bir çocuğa soruyorlar. Büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun diye. Ee, Canlı olmak istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi ama geleceğin tarihçileri çalan telefonu duydum. Teşekkür ediyorum arayan dinleyicimize. Ee, geleceğin tarihçileri de herhalde bugünlerin tarihini yazacak. Özellikle belki global ısınmanın tarihini de ayrıca yazacaklar. Ee, orada bir Türk olarak aslında o, o tarihe bakınca şimdi ileri doğru biraz insan... ...bir... ...mahcubiyet duymuyor değil. Çünkü şimdiye kadar... ...Türkiye ne yaptı? Kyoto'ya katıldı, Paris'e katıldı... ...ve ikisinde de... ...ya biz işte fakiriz, garibanız... ...işte gelişmedik filan... ...siz bize paraları verin... ...hani şey yapmayalım... ...kendimizi pek limitlemeyelim... ...filan bu tip... ...tabiri caizse kurnazlıklarla... ...geçişleri bu iki toplantıyı da... Evet, Kayseri Pazarlığı da... ...diyebiliriz. Evet, ama... E, ...işte o geleceğin... ...tarihçilerinin yazdığı... ...tarih kitabında ama... ...diye bir paragraf olacağını düşünüyorum... E, ...Türkiye'de bir... yayın organı... ...daha kimseler bunu doğru düzgün... ...konuşmaya başlamadan... E, ...neyin gelmekte olduğunu... ...gördü... E, ...yıllar yılda bunu hiç... Bıkıp usanmadan insanların kulaklarına, beyinlerine işlemeye, sokmaya çalıştı. Dolayısıyla o anlamda da belki Türkiye'nin çeptarında, Türkiye'nin şeyinde faslında. Böyle faslında bir iyi bir ama başlığının paragrafı... nın sahibi de açık adı olacak herhalde. Köşeli parantez, harika. İşte o, o şeylerde, görüşmelerde hep parantez alınan amalar var ya... ...işte onlara köşeli parantez için alınan şeyler deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onlar giremiyor. <gülüyor> Yok, buradaki bildiğimiz paragraf Türkiye böyle böyle yaptı ama... Açık Radyo diye bir, bir radyo vardı ki bu aslında her şeyi pek çok insandan önce gördü ve söyledi en azından. Evet, çok doğrusu etkileyici bir şeydi. <gülüyor> doğrusu. Evet, bir, bir, bir yandan da tabii öyle bir gün herhalde petrol sonrası bir dünyanın günü olur. Ve kömür sonrası tabii. Tabii, daha doğrusu fosil yakıtlar fosil sonrası diye evet. toparlayalım. O, o günü görecek miyiz acaba? O, o, o günü görmeyi çok istiyorum. Herhalde aynı tarihçiler şöyle diyecek. İşte 1900'lerin ortasından 2000'lerin başlarına kadar bu fosil kaynaklarına sahip ülkeler insanlığın... ...bilimine, sanatına, teknolojisine, terbiyesine hiçbir şeyine anlamlı bir katkı sunmadıkları halde e, paşalar gibi bunu, bunu satıp satıp yaşadılar. Şu anda da işte şeydeler. Çadırda <gülüyor> yaşamaya devam ediyorlar Şöyle de. Gibi böyle bir fantazi içindeyim ama bilmiyorum kendim mi kandırıyorum yoksa <gülüyor> vallahi bu, bu en... mu acaba? Eric Conway ile Naomi Oreskes'in yazdığı bir dünya evet. tarihi gözünden, Çinli bir tarihçinin gözünden yazılmış bir tarihte de böyle bir şey söyleniyor zaten. Yani dünya diye bir şey çok değişik bir dünya kalmış. Hı. Onlar da pişman oldular filan, peşmeken diye bir tek Çin kurtarabilmiş biraz yakayı başka sebeplerle filan anlatıyorlardı. Onda radyoda okuma fırsatımız olmuştu doğrusu. Evet, o yüzden çok yaşasın Açık Radyo, çok yaşasın ki hayatımızı aydınlatmaya, bize hoşluklar sunmaya devam etsin. Evet, şeyde çok teşekkür ederim. Çok şaka gibi tabii şeyde yani e, bugün yine Orman ve Su İşleri Bakanı'nın Ee, dünyada ne kadar insan varsa o kadar sayıda ağaç dikerek dünya iklim değişikliği sorununu bir seferinde çözeceğini ve bunu da 2071'e kadar yapacağını söyledi. Ee, ama başka şeyler de söylediği için çok genelde ina <gülüyor> inandırıcı olmayı başaramayan bir bakan. Ormancılık Su ve Terörizm Bakanı aynı zamanda. Terör Bakanı. Evet. Temenni diyelim. Temenni. Evet. <gülüyor> niye, niye, niye olmasın? Yok ağaç aslında yani işte bu sizin programlarınızı dinleyip eyvah ısındık, yandık, bittik. Bunu, bunu acaba insanlık çözebilir mi? Nasıl çözer? Derken aklıma hep şöyle bir şey gibi Böyle bir fasit daire halinde şunları düşünürken buluyorum kendimi. Öyle bir ...alet olsa ki, öyle bir makine olsa ki bu bize karbondioksitleri alsa ve oksijen verse derken daha da coşuyorum kafamda. Aynı zamanda gölgesinde de yatılsa ve <gülüyor> lezzetli meyveler düşse, rüzgarda hışırda safhaya... ...ya evet var bir dakika bu, bu, bu aslında var. Bu, bu, bu makine sahibiz ve yok etmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz bunları. Evet doğrusu çok iyi gelişmiyor. Daha bugünün sabah haberlerinden biri de benim takip etmekte olduğumuz bizim açık gazete olarak da benim de takip etmekte olduğum bir şey. Bu dünyayı, küresel iklim değişikliğini dünyaya ilk anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyan bilim insanı James da bir mektubunda artık gördüğünüz iyi bir iklim bilimci olduğu zaman ne kadar zamanımız kaldığını dönüş olmayan noktaya gelecek kadar e, gelmeden ne kadar zamanımız soru çevirip sorabilirsiniz. Bunu cevap verme durumundadırlar artık. Bilim bu kadar gelişti diyor. Çok tüyler ürpertici bir şey. Bu son yazısı bugün bugün elimdeydi. Evet, e, 1980'lerin başını hatırlıyorum. Orada hep işte biz, biz daha nispeten şeyiz, ço çocukluktan gençliğe geçiyoruz. Evimizde hep Cumhuriyet Gazetesi alınarak okunurdu. Orada bir hiç Akın çizmiş olduğu bir karikatür, yani belki 35 yıl önceden filan kalmış aklımda. Diyor ki bütün dünyanın çevresel sorunlarını çözecek süper bir makine bulduk. Diyor ne, ne nedir gösteren diyor perdeyi açıyor bir kocaman uzay gemisi <gülüyor> arkada 80'lerin başında bu çok hani komik gibi gelebiliyordu hala demek ki. ...iyi zamanlarmış... Evet. <gülüyor> ...şimdi <gülüyor> halbuki bayağı girişildi... Zaman. ...şimdi Hollywood bunu... ...alttan alta işlemeye başladığına göre... ...bakalım... ...ne olacak oraya mı gidiyoruz acaba... <gülüyor> evet. ...vallahi çok... ...sonuna kadar saatlerce de konuşabiliriz... ...yani <gülüyor> bu konularda... ...tam can damarımıza da bastın sen... de ...açık radyo açısından... Ee, Galiba yavaş yavaş bitirelim. <gülüyor> Neyle bitirelim? Bitirelim. Önce tabii ki bir e, temenniyle bitirelim. Sevgili dinleyicilerimiz pek... Ha, teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Ha, tam da bundan bahsedecektim. Bunu hep yapıyorlar. <gülüyor> evet sağ olsunlar. E, dünyada da herhalde işi olmayan bir aslında çok hoş bir deney de oluyor ve başarıyla da gerçekleşiyor. Bu seneki... ...daha da iyi performans... ...çok mutlu edici. Herhalde... ...daha çok sırtımız duvara... ...dayandıkça nihayet... ...daha fazla el ele verme... ...iyi şey yapıyoruz... ...o noktaya geliyoruz gibi geliyor bana. Umarım... ...daha çok sırtımız... ...fazla duvara dayanmadan da... ...bunu yapmaya devam ederiz. Erastan Bey... ...ağzınıza sağlık. Sizin Sizde. de. Çok... Hoş bir şekilde yürütüyorsunuz yıllardır bu haftayı. Ee, o yüzden dinleyicilerimizden lütfen destek verin, desteğinizi istiyoruz buna ihtiyacımız var ve de parçamızı. Evet parçamızı. Biz bizim programlarda da böyle oluyor. <gülüyor> 10 dakika konuşma, 3 dakika müzik. Ee, parçamızı sunarak size veda edelim bugünlük. Ee, Tom Waits'ten dinleyeceğiz bu defa de Jockey Full of Bourbon. Ve telefon? Of course, tabii. Elbette, affedersiniz. <gülüyor> Telefonumuz 212-343-4141. Bekliyoruz. <gülüyor> It's on fire, children